112. konu, Hazreti Peygamber'in hicret esnasında Bureyde Bin Husayb ve beraberindekileri İslam'a davet etmesi, Resulullah, Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret ederken El-Amim, Mekke'ye iki konak mesafede bir vadi, denilen yere vardı. Orada Bureyde Bin Husayb, Resulullah'a geldi, Hazreti Peygamber onu İslam'a davet etti, o da, beraberinde bulunanlar da Müslüman oldular, 80 hane kadardılar, Hazreti Peygamber yatsı namazını kıldı. Onlar da peygamberin arkasında namazı eda ettiler.